Spend more time with you. Maybe then, maybe then you still. Be so near I could reach out, and touch, out it. and touch it, and I lost it, and I lost it, and I lost it, and a world's complete, so it was oh so sweet, and I lost it, and I lost it, I lost it. and I lost it, maybe more time with you, maybe then, maybe then you'd still be mine, and only if I had been just a little more kind to you, there'd be no need. 94.9 Açık Radyo'da bir sinifil programında daha canlı yayında beraberiz. Ben Melis Behlil. Bu haftaki programımızı bu haftanın yeni filmlerinden Patterson'dan bir parçayla açtık. Teddy Pendergrass'dan The Whole Town's Laughing At Me. Evet bu hafta beş yeni filmimiz var vizyonda. If'in son hafta sonuna giriyoruz. Berlin ödülleri haberlerimiz var. Gelen festivallerden haberlerimiz var. Bir de tabii son bir... Oscar öncesi özet geçeceğiz bu hafta. Bol şarkılı bir hafta olacak. Biraz sesimin kısıklığı nedeniyle de şimdiden affınızı diliyorum. Ama bütün bunlara geçmeden önce her zamanki gibi iletişim bilgilerimizi paylaşalım sizle. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-mail adresi ise cinefiller@gmail.com. Bu haftaki destekçimiz Vartan Vartanyan'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta beş yeni film dedik. Bunların özellikle iki tanesi e, aradan sıyrılıyor. Bir tanesi demin bir parça dinlediğimiz Patterson. Jim Jarmusch'ın son filmi. Geçen sene Kanda premierini yaptı. Eleştirmenler tarafından çok sevildi. Her ne kadar ödül almadıysa da. E, filmin başrollerinde Adam Driver ve Girl Shift'e yer alıyorlar. ...New Jersey'nin Patterson adlı kasabasında yaşayan genç bir çift. Ee, Patterson aynı zamanda e, bu çiftin erkek olanının adı. Ee, film boyunca zaten çeşitli karakterler bunun ne kadar bir tesadüf olduğunu işaret ediyorlar. Otobüs şoförü, şoförü e, Patterson aynı zamanda şair e, karısıyla mütevazi bir hayatları var... Karısının kendi farklı farklı projeleri, hayalleri mevcut. Biraz oradan oraya geziyor. Onların hayatından biraz daha episodik bir film. O atmosferi gayet iyi, yaratıyor oyunculukların performansları gayet iyi. Dediğim gibi eleştirmenler o kadar beğendi ki... ...geçtiğimiz sene Fipreski Grand Prix'de sona kalan üç filmden... Biriydi. Jarmer sevenler için tekrar formunda görünüyor kendisi bu hafta Patterson gösterimde. Diğer film ise e, Hidden Figures gizli sayılar. Bu da bu senenin Oscarlarda e, ismini e, geçiren filmlerinden. Pek bir ödül alması beklenmiyor ama üç adaylığı var. En iyi film, en iyi senaryo ve en iyi kadın oyun, yardımcı kadın oyuncu da Octavia Spencer'la e, Oyuncular Birliği ödüllerinde de en iyi kast ödülünü aldı. Filmin yönetmeni Theodore Melfi başrollerde Taraji Hansen, Octavia Spencer, Janelle Monet ve Kevin Costner yer alıyorlar. Ee, filmin el, en ilginç yanı gerçek bir hikaye olması ve daha önce pek de e, bahsedilmemiş olması. Yani üzerine yazılanlar var ama ilk defa böyle büyük, e, popüler bir yapımla karşımıza çıkıyor. Büyük bütçeli, starlı e, bir Hollywood yapımı olarak... Bu da e, Soğuk Savaş döneminde e, uzay yarışı sürerken Sovyetler ve Amerikalılar arasında NASA'da çalışan bir grup e, siyahi matematikçi kadının öyküsünü anlatıyor. Ve e, hakikaten o dönemki e, çalışmalarda son derece önemli rol oynayan ama bir şekilde e, cinsiyetçilik olsun, ırkçılık olsun çeşitli faktörlerle isimleri tarihe pek de geçmemiş e, bir e, ekibin öyküsü bu. Ee, zaten oyuncularda e, Amerikanın Afrikalı Amerikalı oyuncuları arasında önde gelen e, isimlerden e, Octavia Spencer'ın daha önceden de bir Oscar'ı var. Janelle Monáe Moonlight'la e, ilk defa karşımıza çıkmıştı. O da bu seneki, e, geçen haftaki filmlerden hatta. E, ve Tara Henson'da da çok tanınmış. Son dönemlerin özellikle dizilerde de adını duyuran e, starlarından e, dönen filmi sevenlere, böyle bir ilham verici hikaye dinlemek isteyenlere bu hafta Gizli Sayılar, Hidden Figures e, tercih edilecek bir film olacaktır. Filmin müziklerini de Pharrell yapmış e, ve oradan bir parçayla devam edeceğiz şimdi. Bu arada şunu da söyleyelim. E, film iyi eleştiriler aldı, o da, e, ödüllerde adaylar oldu, adaylıkları oldu. Fakat bir yandan e, seyirci de çok sevdi bu filmi. Ve Oscar'da en iyi film adayı dokuz film arasında e, en yüksek kişi hasılatına kavuşmuş olan film Hidden Figures gizli sayılar. Evet şimdi bu filmden bir parça dinleyeceğiz yine Pharrell Williams'dan. Runnin. <gülüyor> I was studying while you was playing the dozens. Dozens. Don't act like you was there when you wasn't. Pharrell'den dinledik. Pharrell Williams'tan Running. Bu haftaki yeni filmlerden Hidden Figures gizli sayılar filminin parçalarından biriydi. Ee, bu senenin Oscar'larında adı geçen filmlerden Hidden Figures müziklerinde feral Williams yaptı. Üç filmimiz daha var bu hafta. Bunlardan biri Resident Evil The Final Chapter. Resident Evil son bölüm. Son ee, bölüm. Son bölüm olur mu, olamaz mı göreceğiz. E, altıncı bölüm onu söyleyelim. Son olarak duyuruldu. E, ama bir yandan da e, parantez içinde stüdyo ileride fikrini değiştirmezse diye de bir not var. Filmin yönetmeni e, yine Paul W.S. Anderson. E, kendisi bu e, diziyle çalışıyor epey bir süredir. E, Paul Thomas Anderson'la karıştırmamak gerekiyor. Başrolde, başrolde daha doğrusu yine Mila Jovovich var. Bütün daha önceki filmlerde olduğu gibi ona Ian Glen, Ali Larter, Sean Roberts ve Ian McKellen eşlik ediyorlar. Son filmin bıraktığı yerden devam ediyor. Alice'in zombilerle savaşı. Ve bu sefer hikayenin en başına Raccoon şehrine dönmesi gerekiyor. Umbrella şirketinin başrolde. ...planlarına e, müdahale... ...edebilmek için. Haftanın tek yerli yapımı... ...Cereyan, Mert Dikmen yönetmiş... ...başrollerde Murat Yatman... ...Pınar Bibin ve Salih Bademci yer alıyorlar. E, bir psikolojik... ...gerilim filmi. E, genç bir psikoloji öğrencisi... ...geceleri tanımadığı insanlara... ...online terapi yapıyor. Yani bunun etik olarak ne kadar problemli olduğuna... ...hiç girmeyelim tabii burada... Kendisini geliştirmek için psikoloji alanında yapıyor bunu Bir gece bir adam arıyor Bu adamın oğlu ölmüş kanserden ve kendisinin sebep olduğunu düşünüyor Bir yandan da intihara meyilli, depresif Ama gizlediği bir takım gerçekler var Ve Aylin, bu psikoloji öğrencimiz bu adamı bulmaya düşüyor yollara ...Sapanca'daki bir dağ evinde buluyor kendisini en sonunda. Son olarak da bir animasyonumuz var. Ee, The Snow Queen 3, Fire, Fire and Ice. Karlar Kraliçesi 3, Ateş ve Buz. Alexey Tsilin yönetmiş. Ee, seslendirenlerin kim olacağı Türkçe versiyonunda açıklanmadı. Ee, Gerda'nın e, annesini ve babasını, ailesini bulma... E, ...bir araya getirme hayali üzerine yolculuğunu anlatıyor... Bu Frozen'dan sonra yapılan biraz o tattaki çakma Frozen diyebileceğimiz e, filmlerden e, Karlar Kalitesi 3, Ateş ve Buz. Fakat güzel bir şarkısı var. Onunla devam edeceğiz şimdi. Amy MacDonald'dan e, This Is The Life kullanılıyor The Snow Queen 3 filminde biz de onu dinliyoruz. souls down in the cold dark street tonight and the people they were dancing to the music fine and the boys just the girls with the girls in their hair while the shot manage just sit way over there and the songs like a lot of each one better than before and you're singing the songs thinking this is ist life and you wake up in the morning and front door but nobody's in and nobody's home till four so you're sitting there with nothing you do talking about rubber like and hands might let and where you're gonna go and where you're gonna sleep tonight and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning and your head is just a size where you're gonna go where gonna go where you gonna go, you you're singing the song, singing this is a life And you wake up in the morning and your head twist the size Where you gonna go, where you gonna go Where you gonna sleep tonight Where you gonna sleep tonight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 Sleep evet dinlediğimiz parça Amy Macdonald'dan geldi. This is the life. Bu hafta göstermek plan filmlerden Snow Queen 3, Fire and Ice filminde. Karlar Kraliçesi filminde kullanılan bir parçaydı. Bu beş filme ilaveten bir ekstra gösterimi özellikle duyurmak istiyoruz. Fall oluşumunun toplu gösterimleri geçen sene sürüyordu. Biraz ara verilmişti. Yarın akşam yeni bir gösterim var. Merlin Solakan'ın Tekerleme adlı filmi 1985 yapımı. E, Merlin Solakan kim derseniz e, bilmemeniz çok şaşırtıcı değil. Zaten e, filmden önce de e, Merlin Solakan'ın filmlerinin Türkiye sinemasındaki yeri adlı bir sunum yapacak Burak Çevik. Seksenlerde e, az sayıda film çevirmiş ve bir şekilde e, sinema tarihimizde yerini bulamamış bir kadın yönetmen e, Merlin Solakan... Bilgi için fallsinema.com'a bakabilirsiniz. Ayrıca yer ayırtmak gerekiyor. Sınırlı mekan olduğu için yine sinemaya mail atmak gerekiyor. info@sinema.com adresinden bütün bilgilerinizin cevabını bulabilirsiniz. Tabii saatini de ben söyleyebilirim size. 25 Şubat Cumartesi, yarın akşam saat 6'da Aynalı Geçit'te, Meşrutiyet Caddesi, Avrupa Pasajı 8 Kat 2 Galata Saray. Bu bildiğimiz Galata Saray'daki balık pazarı ile arasındaki Aynalı Han'ın içinde bir üst kata çıkınca olan bir mekan. Evet bu hafta dediğimiz gibi if sürüyor onu hatırlatayım tekrar İF'in programına da biraz daha değineceğiz ama esas bitmiş olan geçen haftadan Berlin Film Festivali var. Berlin Film Festivali sürerken bir takım e, yorumlarda bulunmuştuk. E, bu hafta artık ödülleri paylaşıyoruz sizle. E, daha önce e, okumuş da olabilirsiniz tabii. Çok e, uzun bir ödül listesi var aslında Berlin'in. Çünkü üç yarışma var. E, ana yarışma en çok konuşulan ama e, iki bölümde daha e, gösterimler gerçekleştiriliyor. Oralarda farklı farklı ödüller var, gençlik bölümünde ayrı ödüller var, farklı jüriler var. Hepsinin değerlendikleri, değerlendirdikleri filmler farklı şekillerde seçiliyor. Ufak bir kitapçık geliyor yani jürilerin sonuçlarını öğrenmek istediğinizde. Ana jüride bu sene bahsetmiştik, Paul Verhoeven başkanlığındaydı ve en iyi film ödülünü çok sık olmayan bir şekilde en iyi filmi ve... Fipreski, Film Eleştirmenleri Birliği'nin en iyi film ödülünü aynı film aldı. Ildiko en 7nin On Body and Soul, Teşt Röl, Eşlelek Röl, e, filmi. İki hafta önce Berlin'den bağlandığımda da ben bu filmin yarışmada görebildiğim tek film olduğunu fakat beğendiğimi ifade etmiştim. Şansım yaver gitti ki ödül alan filmi görmüş oldum. İlk... E, Dediğim gibi hem e, en iyi film aldı hem en iyi e, eleştirmenler birliğinin ödülünü aldı. Ayrıca e, Berliner Morgenpost gazetesinin de okuyucu ödülünü kazandı. E, of Body and Soul, İldiko en 7 Macar yönetmenin filmi. E, bu altın ayıydı. Gümüş ayı e, büyük jüri ödülü Alangomi'nin Felicitesine gitti. ...onun hakkında da iyi şeyler söyleniyordu zaten festival boyunca. E, a, gümüş ayı Alfred Bauer ödülü ki bu e, yeni perspektifler açan bir e, uzun metraj filmine veriliyor. Anieshka Holland, e, Pokot adlı filmiyle kazandı bunu. E, en iyi yönetmen Aki Karus olduğu oldu. The Other Side of Hope ...adlı filmiyle en iyi kadın oyuncu Kore'den Kim Min-hee oldu. Hong Sang-soo'nun filmi On the Beach at Night Alone filmiyle. En iyi erkek oyuncu Thomas Arslan'ın e, Helen Ehte, Aydınlık Geceler filmiyle Georg Friedrich seçildi. En iyi senaryo e, Sebastian Lelio'nun filmi e, Una Mujer Fantastica... ...filmine gitti. Senaryoyu da... ...Sebastian Lelio, Gonzalo Maza ile... ...yazmıştı. Aynı zamanda Teddy ödülünü de kazandı... ...bu film. E, i̇stisnai sanatsal katkı... ...için verilen Gümüş Ayı'yı ise... E, ...Kalim Peter Netzer'in... ...filmi Anna Monamur'daki... E, ...kurgusuyla... ...Dana Bunescu aldı. En iyi ilk filme verilen... ...ödülü de e, söyleyelim. E, yeni bir sinemacı olarak... ...Carla Simon... Estu 1993 e, yaz 1993 e, filmiyle belgesellerde e, orijinal belgesel ödülünü Rayad Andoni'nin e, İstiyad Aşbah e, Ghost Hunting adlı filmi aldı. Dediğim gibi Fipreski'de ana yarışmada e, ki başkanı Alintaşçıyan'dı e, oradaki ödülü yine Macaristan'dan On Body, On Soul ile İldiko 7 aldı. Panorama'da e, ki orada da Kerem Akça vardı. Türkiye'den sinema yazarlarından de Julia Murat'ın e, Brezilyalı yönetmenin Pendular filmi aldı. E, son olarak da forum bölümünde 20 e, Yirmanus Saban'ın filmi A Feeling Greater Than Love e, Fibreski ödülünü kazandı. Seyirci ödüllerinde de Philip Van Leeu'n in Inseriat'ını görüyoruz kurmacada. Belgesellerde ise Raoul Peck'in I Am Not Your Negro'su var James Baldwin üzerine yaptığı belgesel bu senin çok konuşulan belgesellerinden biri Oscar'larda da e, adaylardan biri bir de geliştirilen projelere verilen ödüllerden birini duyurmak istiyoruz bu aslında geçen hafta belli olmuştu e, biraz rötarlı verdiğimiz için de özür diliyoruz. VFF Talent Highlight Award, bu e, Talent Campus'a katılmış daha önce projelerin e, geliştirilmesine daha sonradan verilen 10 bin euro'luk bir ödül. Türkiye'den e, Derya Durmaz'ın yöneteceği ve yapımcılığının Nefes Polat'ın yaptığı The Bus to America adlı filme verildi. Çok tebrik ediyoruz kendilerini. Evet Berlin ödülleri böyle ve biz İFE doğru yönelelim. İF'te hafta sonu Trainspotting'in devam filmi e, oynayacak. Ondan önce de orijinal tra Trainspotting'i tekrar hatırlamak isteyenler için yarın akşam 7'de oynuyor. E, biz şimdi yeni Trainspotting'den bir parça dinleyeceğiz. Bu yeni filmin de çok iddialı bir albümü var. Muhtemelen önümüzdeki aylarda da dinleyeceğimiz şarkılar olacak bunlar. E, bir klasik aslında. Randy DMC ve Jason Nevins'den geliyor. It's Like That. And it goes a little something like this. Trainspotting'in yeni versiyonunda kullanılan bir parçaydı bu. It's Like That, Randy MC ve Jason Nevins'den geldi. Yeni Trainspotting'de soundtrack'i güçlü bir şekilde geliyor. Yarın akşam ifte gösterilecek, sonra gösterime de girer. Ee, o zaman yine çalarız size oradan şarkılar. If'in son hafta sonuna giriyoruz. Yarın öbür gün e, sergiler de sürüyor. Alt Sanat'ta e, Bomonti Adada e, bir VR sergisi var, sanal gerçeklik sergisi var. Onu e, kaçırmamanızı e, öneririm. Gerçi e, tabii biraz da vakit alıyor, biraz da anladığım kadarıyla e, sıra oluyor. Zira teker teker izlenebiliyor. E, rezervasyon yapmak mümkün ama saatler bir hayli dolmuş vaziyette. Ee, bunun dışında filmlerde dediğim gibi Trainspotting merakla beklenen filmlerden biriydi. Kapanışını yapacak ifin ee, Filmlerde hafta sonu e, tabii daha dolu olsa bile şimdiye kadar gittiklerimde sık sık e, sonradan yer bulunabildiğini de gördüm. O yüzden bir bilet bulunmasa bile e, çok istediğiniz filmlerde gidip denemeye değiyor sanırım. Bir etkinlik daha duyuralım yine e, ifle alakalı olarak yarın saat 3-5 arası yine Alt Sanat mekanında Bomontiada'da if müzik atölyeleri gerçekleştirilecek e, bir şifa aracı olarak dans bir atölye çalışması adı altında e, İngilizce Türkçe çeviriyle yapılacak e, 20 liralık bir ücreti var, Boy Nagin tarafından veriliyor bu workshop. E, müzik ve dansa kendinizi vermek isterseniz yarın öğleden sonra iyi bir fırsat olacaktır ifte. Evet e, if biterken e, İstanbul Film Festivali yaklaşıyor ve oradan bir takım haberlerimiz olacak. Daha doğrusu var hemen yeni bir bölümü duyuralım. Ama duyurmadan önce detaylara girmeden önce o bölümde gösterecek anime sinemasının e, bekde en önemli. Filmlerinden Ghost in the Shell'de kullanılan bir parçayı çalacağız. Size daha doğrusu filmin orijinal sound çalacağız. Zira o da gösterecek filmler arasında Kenji Kawaii Bestesi Making of Cyborg... Evet Kenji Kawaii bestesiydi dinlediğimiz Making of Cyborg Ghost in the Shell filminin müziklerindendi. Sinefil devam ediyor canlı yayında Açık Radyo 94.9'da bu filmi çalmamızın nedeni de bu sene İstanbul Film Festivali'nde gösterilecek filmlerden biri olması... ...ve festivalin yeni bir bölümü Sinemanya bölümünde e, gösterilecek olması... 36.sı gerçekleşecek 5-15 Nisan tarihleri arasında İstanbul Film Festivali'nin bu yeni bölümde kült filmler, sinemacılar hakkında filmler biraz ortaya karışık bir bölüm olmuş ama güzel filmler var. Abbas Kiarostami anısına onun son bitirdiği kısa filmi Take Me Home ve dostu Seyfullah Samadya'nın yaptığı 76 Minutes and 15 Seconds with Abbas Kiarostami adlı filmler ...gösterilecek... E, ...belgesel... ...Kiyer Öztami hakkında... E, ...Türkiye'den... ...klasiklerden filmler var... E, ...Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı... E, ...sonra da Şerif Gören'in çektiği... ...Yol... E, ...bu bölümde gösteriliyor... E, ...Son Kuşlar... ...Erdoğan Tokatlı'nın e, filmi... ...Selma Güner'i... E, ...bize tanıtan film aynı zamanda... E, ...daha önce görenler için tekrar görme fırsatı ve büyük ekranda görmemiş olanlar için... ...çok iyi bir fırsat oluyor film festivalindeki bu gösterimler. The Godfather, baba gösterilecek bu bölümde. Onun da seveninin çok olduğunu biliyorum. Korku filmi sevenlerin klasiklerinden Dario Argento'nun Suspiria filmi var aynı şekilde. George Orwell'ın 1984 romanının... ...uyarlaması... E, ...ilk olarak İstanbul Film Festivali'nde... ...1985'te gösterilmiş... ...ve Altın Lale'yi kazanmış... E, ...30 sene sonra... ...John Hurt anısına tekrar gösteriliyor... ...hatta 35 milimetre kopyasından gösteriliyor... E, ...Kayıp Ruhlar Adası... Island of Lost Souls 1992 yapımı bilim, korku, bilim kurgu korku filmi e, Charles Laughton'ın da oynadığı Bela Lugosi'nin e, olduğu e, H.G. E. Wells'in Doktor Moron'un adasının aslında ilk uyarlaması aynı zamanda. Daha önce de dediğim gibi Ghost in the Shell e, anime cyberpunk klasik bir film o da e, 90'lı yıllarda çok etkili oldu. Daha önce de bahsettiğimiz bir de Mulholland Driving göstereceğini söylemiştik. O da bu bölüm dahilinde gösteriliyor. Ve Tinder Sticks'in son film ve müzik projesi My New Bodies The Intimate World of F. Percy Smith'de de söylemiştik. Daha önceki haftalarda o da bu bölüme dahil edildi. Şimdi bir parçayla devam edelim. Hem ifte gösterilmiş olan, geçen hafta gösterime girmiş olan aynı zamanda Moonlight'tan Gelecek Orada kullanılan parçalardan biri. Bunu hem ife veda etme amacıyla çalalım hem de e, Oscarlardan da biraz bahsedelim. Bu senenin çok konuşulan filmlerinden de Moonlight, Ay Işığı e, ve e, filme yazılmış değil ama orada kullanılan parçalardan biri. Caetano Veloso'dan dinliyoruz. Kokuru Kupa Roma.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 mo soffria por ella que hasta en su muerte la fue llamando triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en pan juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía la espera a que regrese la desdichada. Caetano Veloso'dan dinledik. Kukuru Kupaloma. Bu sene Oscar yarışında önde gelen filmlerden Moonlight Ay ışığında kullanılan bir parçaydı. E, One sevenler tabii Happy Together'daki kullanımıyla da hatırlayacaklardır. Ya da Pedro Almodovar da e, Konuşonlu filminde kullanmıştı. Sinemacıların sevdiği bir e, parça. Biraz onlara da selam yolladığını düşünebiliriz e, bu filmiyle. Barry Jenkins'in bu kullanımıyla ...diyelim. Ee, ve Oscar'ların zamanı geldi. Bu hafta... E, ...pazar gecesi... ...pazarı pazartesiye bağlayan gece... E, ...Türkiye saatiyle... ...dört buçukta başlayacak tören. E, bu arada Oscar'lar... ...Dejitürk'ten yayınlanıyor. E, Dejitürk aboneliği olmayanlar... ...anladığım kadarıyla serbest bir şekilde... ...online izleyebiliyorlar. Dejitürk'ün ana sayfasında böyle bir link var... Ee, ben de gece 1'de önce kısa yorumlarla sonra buçuktan 8'e kadar canlı yayında ekranda olacağım. Ee, o yüzden bu sene bir hayli hazırlıklı geldim Oscar'lara. Ee, en son e, bahislerden bahsedebilirim programı bitirmeden önce. E, çünkü bayağı bir bahis şeyine dönmüş durumda. Bahis sitelerinde e, ciddi oyunlar oynanıyor bunun üzerine. Ee, ve her sene Oscar'larda dediğim gibi sonuçta en iyiye verilmiyor illaki ödüller. En iyiler bazen aday bile olmuyor, gözden kaçıyor, fark edilmiyor. En popüler olana, en sevilene e, veriliyor. Hem de çok spesifik bir grup tarafından en sevilene veriliyor. O da akademi üyeleri. Son sene birkaç yüz yeni üye eklendi aslında ve burada daha fazla uluslararası, daha fazla çeşitlilik olması gözetildi. Daha çok kadın, daha çok azınlık üyesi gibi. Bunun nasıl bir etki yaptığını ödüllere bu sene göreceğiz. Ama şimdiye kadar hep tabii en eleştirilen tarafı da akademi üyelerinin çoğunun belli bir yaş üstü beyaz erkekler olduğu ki çok ezici bir çoğunluktu bu. Ee, ...bu kadar sayıyla henüz oranlar değişecek değil ama belki bir takım işaretlerini görürüz. Ee, artı zaten bu sene bir de politik bir reaksiyon durumu da var. Ee, çünkü Hollywood genel olarak tabii herkes liberal değil ama e, pek Trump'tan haz etmiyor ee, Hollywood... E, ...işte akademi üyelerinde barındıran Hollywood eliti diyelim... O yüzden de e, bazı oyların biraz da bunun etkisiyle e, yönlenmiş olabileceğini e, tahmin ediyor e, endüstridekiler. Ama tam sonuçlar nedir? E, tabii ki pazar gecesi belli olacak. E, tekrar hatırlatalım. 9 e, e, aday var en iyi film için. Eskiden 5'ti birkaç senedir 10'a kadar çıkabiliyor bu sayı. Ve burada neredeyse e, herkesin... ...sürprizsiz beklediği La La Land'in e, zaferi ama Moonlight da e, çok güçlü bir film. Bu ikisinden veya Manchester by the Sea e, yaşamın kıyısında filminden e, başka bir film alırsa o ciddi bir sürpriz olacak işte. Ama bu üçü arasında muhtemelen La La Land'in kazanacağı bir yarışma sürüyor. Ee, bazı kategoriler geçtiğimiz haftalarda da söylediğimiz gibi Yeşim'de neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ama her zaman tabii sürpriz olabiliyor. Ee, Lauren Beckall'ın Yardımcı Kadın Oyuncu Oscar'ını almayı, almayı beklerken sahneye Juliet Binoş'un çıkıp... E, ...konuşma hazırlamadığını... ...çünkü Lauren Macall'ın alacağını sandığını söylemesi gibi durumlar olabiliyor. Ee, ama yardımcı e, kategorilerde özellikle bu sene çok net konuşulan e, Fences filmiyle Viola Davis... ...o e, en e, garantisi olarak bakılıyor. Ve Moonlight Ayışın'daki kısa da olsa çok önemli rolüyle Mahershala Ali... E, Kadın oyuncuda da Emma Stone'un bir adım önde olduğu söyleniyor. Bahis sitelerinde de bir hayli yukarıda. Isabel Lopère onun arkasından geliyor El filmiyle. Ee, en iyi erkek oyuncu da son haftalarda biraz bir değişiklik oldu aslında. Ee, başında Casey Affleck neredeyse kesin gözüyle bakılırken Yaşamın Kıyısında filmiyle. ...giderek Denzel Washington'ın Fences filmi... ...aynı zamanda yönettiği Fences filmiyle... ...daha çok adı geçmeye başladı. Ee, bir yandan da... E, ...hem KCF'de bizimle konuştuğumuz... ...geçmişinden gelen bir takım... E, ...cinsel taciz davaları... ...hem e, daha politik bir duruş... ...hem de Denzel Washington genel olarak sevilen bir figürü olması, yönetmenliğini de yapmış olması gibi faktörlerle... ...eğer alırsa üçüncü Oscar'ını almış olan az sayıda oyuncuya katılacak kendisi. Evet, gelecek hafta tabii ki bütün dedikodularıyla, söylenenlerle, olanlarla, bitenlerle muhtemelen konuşmalarıyla da bu sene... Çünkü daha politik bir sene olacağı benzer. Gelecek hafta uzun uzun tartışırız. Şimdi bu senenin galibi olması beklenen La La Land, Aşıklar Şehrinden bir parçayla ve daha size Emma Stone söylüyor. The o daşın The Fools Who Dream. Herkese iyi seyirler, iyi hafta sonları ve unutmadan tabii ki teknik masada Ömer'e ve destekçimiz Aileen Vartanyan'a tekrar çok teşekkür ediyoruz. My aunt used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us these stories about being abroad and I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking. and tumbled into the sand The water was freezing She spent a month sneezing But said she would do it again Here's to the ones dream foolish as they may see here's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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Aylin Vartanyan'a teşekkür ederiz.